Bismillah Allahu Teala ve Salla Allahu Muhammed ve Alih ve Sahbi. Dün akşamdan kaldığımız konu itibarıyla mübarek ramazan Şerifte ibadetlerin katlandığını, sevapların, faziletlerin kat kat olduğunu işte bazı zamanlarda, bazı mekanlarda allah Teala'nın ibadetlere fazla mükafat verdiğini beyan etmiştim. İşte Mekke-i niye yüz bin oluyor? İşte mekanın şerifinden. Ama şimdi Ramazan-ı Şerif dahil oldu. Biz Mekke'de değiliz. Ama bu sefer zamanın şerefinden, yani şerefli bir zaman Zaman gelince her yere birden geliyorum. Ramazan gelince her yere birden geliyor. Şimdi Mekke'de kendin gitmen lazım oraya. Buraya buraya Mekke'yi taşıyamazsın. Efendim, aynı binayı yapsan, aynı taşlarla örneğini yapsan o fazilet yok. Efendim, aynı büyüklükte mescit yapsan aynı fazilet yok. Orası mekanın şerevlidir. Rabbuki ihliku ve Senin Rabbin istediğini yaratır, dilediğini seçer. Kabe-i Muazzama seçilmiş. Keym-i şehir olarak seçilmiş. Mescidi haram, beledi haram, bu, bu tamam. Yani hürmetli şehir, hürmetli mescit hürmetli demek günahlar da kat kat oluyor, sevaplar da kat kat oluyor. Kabe'nin böyle bir özelliği var. Eravza-i Mutahara, efendim, Maliki mezhebinde yine aynı haramlığı var. E, Hanefi mezhebinde o noktada haramlığı yok. Yani otunun koparılması ve av, avlanmaması gibi haramlığı yok. Ama Hanevi mezhepine göre de tabi ibadetlerde katlama bakımından eftaliyeti var. İşte namaz işte elli bin namaz, bin namaz işte kırk vakit efendim peş peşe kılan rahat alıyor cehennemde vesaire. Böyle faziletleri var. Onlar Mescid-i ona keza ibadetler orada da sevap bakımından katlanılıyor. O mekanı şerefine misaldir. Zamanın şerefi var. Zamanın şerefi zaten Kadir Gecesi gece olarak. Cuma günü, Allah'ın günlerine efendisi Cuma günü. E şimdi dünyanın her yerinde Cuma günü oldu mu her yerde Cuma günü oluyor. Ancak tabii geceyle gün farkı olup da değişenler onu kastetmiyor. Ama Cuma günü birkaç saat oynasa da genel manada bütün dünyada Cuma. E bu şimdi Mekke'de olana da Cuma, efendim Çin'de olana da Cuma. Moskova'da olan da cuma bu zamanın şerefi. Şimdi Ramazan şerif ay zamanın şerefiinden dolayı kat kat cevaba mükafata efendim mazhar edilmiş bir mübarek ay. Yani bunun bu usta misaller çok efendim. Zaten İslamiyette katlamalar var. Ne buyuruyor Allah Teala? Es'adul men ca bil haseneti felev asru ensaalha Bir hasene getiren hasene güzel amel demek. Şey i̇şte Allah Celle Celaluhu zikri şu söylüyorsan yoksa Allah belanı versin derken lafın arasında geçen de zikir olmaz. Milleti zaten efendim beddua derken bir şey falan ya da alışkanlık olmuş. Yani pek zikir mahiyeti kalmamış yani işte. Allah razı olsun otomatiğe bağlanmış. Allah kahretsin otomatiğe bağlanmış. Evet Allah şifa versin otomatiğe bağlanmış. Kimse bunları bir zikir mahiyetinde kullanmıyor. Zaten zikir mahiyetinde kullanan veya dua mahiyetinde şuurlu kullanan başında bir insan en azından bir salavat okur. Peşinde bir amin der. Şimdi rastgele gelene gidene Allah ısmarladık. Zaten Allah'a ısmarladık diyen de yok. Allah Allah ısmarladık. Yani Allah'ımızın ismi şerifi bile farkındaysanız çok ya böyle söylememek lazım yani. Allah Allah ısmarladık. Allah ısmarladık diye bir şey var mı ya? Allah'a ısmarladık dersin. Ya lafsayı celal bile kaybolmuş gitmiş yani. Dolayısıyla bunları konuşmuyorum ben. Bunun dışında bir insan Allah dedi. Zikir için yani. İsmi şerif. Ne, ne diyor Süleyman Celle Hazretleri bir kez Allah dise aşk ile lisan gökülür cümle günahımızlı kazan. Son bardaki rüzgar estiğindeki o yapraklar dökülmeyi bekliyor, bir rüzgar bekliyor. Takır takır takır takır takır hepsi böyle yere üstüne e, seriliyor. Bütün günahlarda öyle dökülüyor buyuruyor. Ama bir kez Allah dize aşk ile. Aşk işte anladın mı aşk? Aşk ne demek? İstiaq Mevla'yı özleyerek, efendim rızasını gözleyerek, mağfiretini talep ederek, yani şuurla demek. E allah zikir, Subhanallah mizanı dolduruyor. Sübhanallah ve elhamdülillah, temlev ma beynes vel ard, gök değeri arasını sevap dolduruyor. allah Ekber, dünya ve mafya ve göklerdekilerden, yerlerdekilerden daha büyüktür. Bir tane allah Ekber ama öyle, mitikteki slogan halinde tekbir, Allah'a bu şekillerde bunlar yani zikir niyetiyle yaparsa zikirdir ama ekseriyet efendim komut verme, komut alma mantığıyla yapıyor bunlar da tabii aşk ile, huzur ile olmuyor, oluyorsa ne mutlu, o niyetle yapan için zikirdir şimdi bir hasene La ilahe illallah Dediler, Ya Resulallah, La ilahe illallah. Yani kelime-i tevhid. Minel hasenat. Yani bu da hasenelerden midir? Hani Kur'an'da diyor ya haseneye yapan, hasene getirene, Felev-i on misli yazılacak en azından. Yani hasene, güzel amel. E, kelime-i tevhid okumak hasenattan budur. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hiyahsenül <gülüyor> hasenat. Güzel amellerin en güzeli kelime-i tevhid zikridir. Ondan büyük zikir yok. Efdalü <gülüyor> zikri. La ilahe illallah. Ama işte lahi çekmek lazım. Ama bizim Karadenizlilerin bilhassa çay elinden oyanı la'yı açmak için ağzından kerpeten lazım. La la la ilahe diyorlar. Çok tehlikeli bir durum Allah muhafaza. Kurban olduğum Allah'ım cehaleti mazeret sayarsa bu millet kurtulur. Ama cehaleti mazeret saymazsa Yandı yani. Çünkü La yok demek Le var demek. İşi görüyor musun şimdi? Bu talim tecrüb meselenizin görüyor musun şimdi? Vah vah vah vah vah. Allah Allah. Ya bir hareke bile ne etti? Koca Hristiyanlar neden dinsiz oldu, kafir oldu? İncili yanlış okutuklarından. Talim tecrüb oku da miyim ya? İncilde ne diyordu? Velleden İsa. Velledellahu İse Meryem. Allah Meryem oğlu İsa'yı Bakire Meryem'den erkek eli değmeden doğurttu. Yani yarattı. Şimdi burada vellede, şette koyarsan doğurttu oluyor. Şette'yi, bazıları da şette özürlüler var. <gülüyor> Şette'de de, de, dalda şette var ya, şette. Onun için adam ne diyormuş? Ben diyemem şede. Yani Şedde özürlü ya, şeddeyi de diyemiyor. Ben diyemem şede. E şimdi böyle özürlü insanlar var. Adam şimdi velle de diyemeyince ne dedi? Vele de dedi. Vele de ne oldu? Allah doğurdu oldu haşa. Ne oldu? Koca ümmet küllün kafir oldu. Birkaç tane adamın bozuk okumasından tahrif oldu. O tahrif şu andaki Hristiyanlara kadar 2 milyar, Belki fazlası var. Hristiyanın kafir olmasına sebep oldu. Ve Kur'an-ı Kerim'de bile bu geçiyor. Ee, Hristiyanların sözü olarak. öyle Allah ve le Allah doğurdu dediler. Şüphesiz onlar. andolsun ki yalancıdırlar. Lem yelid ve lem yüledi ve lem kullu kufu en ahal. Doğmadı doğurmadı. Doğurulmadı. Çocuğu da yok. Anası babası da yok. Eşi de yok. Benzeri de yok. Dengi de yok. Ama şimdi bak. Vellede'deki şey değil. Eşette özürlü biri veya neyse talimini, tecvidini, İncilinde bir kıraatı vardı. Allah'ın hak kitabıydı o zaman. Neshedilmeden evvel. O dönemdeki tahrifat. Bak bak, yeni kitap geldi. Hazreti Kur'an geldi. Yeni peygamber geldi. Adamlar zaten buraya tabi olmadı. Kaldılar o batılda. O batılda da kalınca kafir oldular. Ebedi cehennemlik oldular. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Yani ilim çok ciddiyet ister. Yani, bak orada o şedde bir ile koca Hristiyan ümmeti kafir oldu, şeddeyle. Onun için sen de le edersen dersen Allah'tan başka ilah var demek olur haşa, adamı kafir eder bu laf. Bilinçli söylenirse. Ya la diyeceksin kardeşim, la. Ağzını açamıyor musun sen ya? Elif müsün ya. La. La le ilahe, la yapmayın. İmale yapmayın, meyillendirmeyin ya doğru eğitmeyin. Eğdirmeyin kelimeyi. La. Hocam böyle yapardı mübarek. Bak ben bile şu kadar ağzıma sokamıyorum. Şu kadar olacak derdi. Şu ara kadar. Hala ağzım açılmıyor benim. Mümkün mertebe açıyorum da. Ha. La. La diyeceksin kardeşim. Biraz da uzatacaksın. La ilahe. Ne yapacağız abi ya bu vaziyette ya. Millete martuval okuyup duruyorlar ya. Ya bir ağzını düzelt, bir burnunu düzelt adam, abdestini düzelt, itikadını düzelt, teleffüzünü düzelt. Adam iman kelimesini okuyamıyor ki. Anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Tamam, sahur programı, namazdan programı. E, i̇lim verin kardeşim. 40 sene seni dinlese bir la'yı düzeltemeyecek bu adam. Nasıl oluyoruz olmaz? He ben bunu senelerdir söylüyorum. İlk söylüyor tabi. tabii? La, la ilahe, ilahe o da. Ama la amin La ilahe. Elif, elif de bu açılacak. La ilahe illallah bu kadar sonu gözlühe hadil hı değil İllallah gözlühe yani boğaza takılmadan geçiyorsun bunu telaffuz edeceğim bu hasenat olmaz mı buydu sallallahu aleyhi ve sellem yani doğru okursan tabi kaydıyla onu anlatıyorum hasenatın en güzeli budur bundan daha büyük bir amel yok ya 90 senelik gavurum üstüman ediyor bir kelime ve tertemiz ediyor anastan doğmuş gibi ediyor. Bu kelimeyi tevhid ediyor. Dolayısıyla bundan daha büyük ameli salih mi olur? Zikrin de en faziletlisi. La ilahe illallah. Bu en hızlı okuması. Ha uzatırsan çok iyidir. La ilahe. la ama. Öbür ilahe ve illallah bir eliften fazla çekemezsin. Ama la'yı 4-5 uzatabilirsin yani. La ilahe. O ne kadar uzatsan 4000 bin büyük günahını kırar geçirir. Ben kâle <gülüyor> ilahe ilâhe illallah ve meddehâ. Hadis-i şerifte ne diyor? Uzatırsa. la'yı uzatacak. Böyle dört elif, beş elif. Yani, o mühim değil. Lâ'da çekme müsaadeci var. Ha namazın Kur'an kıraatında yok. Kur'an kıraatında böyle bir durum olsa dörtten yukarı gitmez. Ama normal zikirdesin falan. Yani yok derken böyle uzataraktan Yok da yok yani. Yok, hiçbir şey yok. İlah namına bir şey yok yani. O nefi kelimesi, nefi yokluğu ifade ediyor. Kimin yokluğunu Allah'tan başka ilahların batıl olduğunu ve hak olmadıklarını, onları nefh ediyor. Onun için o la'da şuur lazım okurken, zikir şuuru lazım. La ilahe illallah uzatırsa la'yı hedemetle verba teala füminel kebair. <gülüyor> Kendisinin 4000 bin büyük günahını kırar geçirir diyor. Dört bin. Büyük günah büyük. Yani şimdi büyük günahlara da örnek vermeyelim. Bu sefer adam dört bini sayar. Bir kelime-i hepsini sildirim zanneter falan. Böyle de gevşeklik ve İslamiyet'i hafife alma ve işte haramları normal görme gibi bir tehlikeler doğuracağı için böyle her şeyi misallendirmek zamanı zemini değil. Ama dört bin büyük günah kırar diyor. Bu hadis şeriften. Feyzul Kadir'de de var. Can-ı Sarıda İmam Süüthi Peki diyorlar adamın günahları bitti. E zaten Nakşi tarikatında adam e, günde en az beş bin söylüyor. Ya günde en az, en az günde beş bindir ekalli halik ediyor İsmet Baba. Kardeş Allah aleyhi ve sellem. Beş bin en azıysa bunun. Bir tanesi dört bin büyük günah kırıp geçiriyorsa Tarikat dersini düzgün yapan adamda günah kalır mı ya? Kalmamalı. Ama ben bilmiyorum Allah'ın dindeki herkesin hesabını. Dersini yapıyor ama sonra ne yapıyor ben bilmiyorum. Ya da layi uzatmıyor mu? Düzgün okumuyor mu? Ağzını gözünü kırarak mı okuyor? E şimdi 15 dakikadan aşağı bin kelime-i kelime okunamıyor. Hesabı kitabı talimi tecvidi yapılmış. Al-Izhab-ı Efendi Şeyh'imiz böyle buyururdu. 15 dakikadan evvel 1000 okunmaz. Onun için 5000 bir saat bir çeyrek. Adam bana diyor ki ben 5000'i 45 dakikada okuyorum. Çok iyi yapıyorsun dedim. Sen 5000'i değil 5 tane bile okumuş olmuyorsun. Hiç olmazsa 5 tane düzgün okusaydın. 5000 diye yaptın dümdüz gittin. Ne oldu? Sıfır zikir. Bir de günaha girdin. Allah'ın zikrinden sebep kalpleri katılaşanların vay hali ne diyor Kur'an. E şimdi bir adam var zaten zikretmediği için kalbi katı, o zaten kaya. O, NATO kafa, NATO mermer o. Bir de Allah zikrettiği için kalbi katılaşan manası var. Min-i oluyor burada min. Min-i kabul edersen, Allah zikrettiği için kalbi katılaşanlar var. Ne demek? İşte böyle yanlış okuyacağına, hele dur okuma kardeşim. Sen böyle zikir yapacağına, günde beş on tane Allah dair. Çünkü 5000 tane okuyacağım diye oturdun oraya. 50 dakikada 45 dakikada lalayla, lalayla, lalayla, lalayla, lalayla. gidiyorsun. Ne okuyorsun sen ya? Ayıptır ya, yazıktır, günahdır, haramdır. Ya zaten kebair günah sildireceğine 5000 tane kebair günah yazdırıyorsun. Allah'ın ismi şerifi senin şeyim oyuncağı mı? Doğru yapıyorsan yap. Öyle bir şey yok. Bizim tarikatımızda böyle bir şey yok Hazretlerinden biz böyle duyduk. Ama şimdi ikvanın çoğu bu kaidelere riayet etmiyor. Bir saat bir çeyrek kim bu tutuyor? Hepsi aşağı düşürmüş sayıyı. Hemen hemen. 15 dakikadan evvel olursa aynı ne gibi? Bir dakikadan evvel Kur'an'dan bir sayfa okunmaz. Bu da Kur'an kralatında. Bir dakika hesap yapılmış. Bunun metni mutasavvar var fasıl var lazım mı metni lazım her sayfada rastlar rastamaz mesele değil. Ama bunun kıraatçı var hesabını yapmış bir dakikadan evvel yani tam riayet ederek en hızlı en hızlı ve tam riayet bir dakikadan aşağı düşmez. Buna keza en hızlı Fatiha'yı ve İnna-ı Allah'tan kısa suresi yok. En hızlı şekilde ama kurtarırını söylüyorum. Bir dakikadan aşağı bir rekat mümkün değil. Ama şu anda dört rekatı Müslümanların çoğu iki buçuk dakikada kılıyor. İkiye de düşen var. Dört tek ete. Nasıl oluyor? Adam teravih 12 dakikada kılıyor ya. Kıldırıyor. Millet de oraya rağbet ediyor. E hiç kılma Allah Allah'la haşa onu zikriyle alay edinmez. Zikrin, zikre tazim edeceksin. Tevkir edeceksin. Rabbimizin ismi şerif bu ya. Sen bir adamın ismini doğru söylemezsen adam sana ne yapar? Bozuk atar ya. Hele doğru konuş der. Ahmet diyeceğine sana Ahmet Efendi desen kardeşim adımın sonu yok mu? Doğru konuş der. Benim adımı ne kısaltıyorsun der. Değil mi? Mus. Mustafa desen Mus. Adam ne der? Terbiyesiz. Cık. Doğru söyler tabi. Terbiyesizlik yapma sen de. Ama sen Allah Celle Celal Allah diyorsun. Bir defa A yok. E var. Allah. A diye bir şey yok. Ya A var Arapçada ya E var adiye bir şey yok ama hep ince etmemek lazım tabii biraz. Tefhim bile. Allah. E tamam. Peki lah diyorsun. Lah dediğin zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Rabbimizin hiçbir şerifinden efendim bir harfi iki harfi neyse o met harfi temsil ediyor. Elifi temsil ediyor. Elifi düşürüyorsun. Elifi iskat ediyorsun. Düşürünce ne oluyor? Allah oluyor. Allah olmuyor. Allah bir elif, orada sonunda elif var. Allah, metni tabiyedir bir elif hakkı var. Lah dedim mi, elif gitti. Leh gibi oluyor. Allah dedim mi, elif gidiyor. E şimdi bunları, ya bir kelime-i tevhidi düzgün okumadan ölecek miyiz ya? Daha kaç namazan göreceğiz böyle yanlış kıraatlarla? Şehadet kelimesini düzgün okumayan adama ne, ne bu var ya? Cevaplarda katlama var ama kardeşim kime? Sen de gazetede ilanı görüyorsun. Uf! 5000 bin lira maaş, artı sigorta, artı mesai, artı prim. Uf! Bu iş tam bana göre diyorsun. Fakat üstteki şartları görmüyorsun. 5000 bin maaş, artı prim, artı mesai, artı bilmem ne. Kime? Tam bana göre diyorsun. E sen işe göre misin? Değil. Niye? Üstte i̇şte diyor ki, şu diploması olacak, şu vasfı olacak şu dilleri bilecek falan falan falan bir bakıyorsun üstte hiçbir vasıf sende yok. Kim verir sana beş bin lira maaş ya. Yani sevaplar çok güzel. Ramazandaki katlamaları dinliyoruz, bayılıyoruz. E kime bu Ramazan'ın katlamaları? Mesela o zaman efendim şartlara ve ı riayet bu mutlaka olmaz olmaz. Onun için 4000 büyük günah silinir peki benim 4000 büyük günah kalmadı e zaten diyorum sana 5000 kere doğru diyenin 4000'den bir taneyi hesap edersen o kadar adam büyük günah işleyemez ki adamın ömrü yetmez yani e bu adam temizlendiyse bunu daha niye okuyor veyahut okuduğu neye yarayacak o zaman diyor ki kitapta yakın akrabasından anne baba evladından onların da büyük günahlarını dökmeye başlar onun zikriyle öbürüne de şefaat ol. bu zikir böyle bir şey ya kitaplarda bu şehirlerde geçiyor Yakın akrabasından Müslüman olan, tabii imanı olan, imansıza bir fayda yok. Düzgün okursan kazanç çok. Hele ki Ramazan-ı Şerif'te, şimdi ikinci bölümde inşallah o hadis-i şerifi okuyacağım. Ramazan'da dört hasleti çok yapın. O hasletleri tahlil ederken, değerlendirirken faziletlerinden biraz daha konuşuruz. İnşallah. Ama şimdi biz Ramazan-ı Şerif'te katlamalar. Evet var. Ramazan-ı Şerif'te çok büyük faziletler var. Şimdi Ramazan dışındakini konuşalım. Okuduğum ad-ı ne buyurdu? Bir hasene ile gelen, yani getiren, on misli alır. İslam'da bundan aşağısı yok. Bir Sübhanallah, bir Sübhanallah desen yine sıkıntı. Sübhanallah, Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah ve bihamdi olmaz. Sübhanallah olmaz. Elif var. Lütfen, rica ediyorum. İnsanlara değer verdiğiniz kadar adını, İnsanların adını düzgün okuduğunuz kadar, utandığınız kadar, yani at Yaratan Yüce Rabbimizin ismi şerifini seve seve düzgün okuyalım. gayretli olalım. Ondan sonra on misliyle mukabele görecek diyor. Bu Ramazan olsun olması fark eder mi? Etmez. Şimdi, bu itibarla efendim, Muharrem ayında, safar ayında Rabül Evel'de bir Sübhanallah dedin, 10 yazılıyor. Bir tane yaptı en az bu. İhlasına göre bu tabi sayısı kaslanır, bir gayri hesap olur. Ama en azı bu. Müslüman olmak şartıyla. Yani zikir için tabi öyle, Fesubhanallah diye şarkı söylerken demiyoruz yani. Zikir için yaparsan bunu diyoruz. Bir 10 yazılıyor. Peki bu recep Şerif'te olursa? Şimdi 3 aylardaki faziletlere gelir. Recep-i Şerif'te bir Sübhanallah dediğin zaman ne yazılıyor? 70 kat yazılıyor. Katlamalar geriden başladı yani. Biz bayağı bir şey kaçırdık. Çünkü recep bu Şehrullah Allah'ın ayıdır, haram ayıdır vesaire. Faziletleri dolu. Recep-i Şerif Risalesi müstakil yazmışız. Dolu. İçinde malumat var. Peki Şaban-ı Şerif'te bir Sübhanallah bir kelime-i şehadet, bir kelime-i bir istiğfar, bir la havle-i şerif okuduğun zaman Şaban-ı Şerif'te kaç yazılıyor? 700 misli işte yazıyor. Ta iki günevel çıktı, üç günevel. Bak, yedi yüzde katlamalar vardı, tezayifat vardı. Peki Ramazan şeriften ne kadar şey girdik Ramazan Şerif'e birkaç gündür? Ramazan şerifte ne yazılıyor biliyor musun? Bin kat yazılıyor, bin. Yani üç yüz kat daha. Bunlar ne büyük mesele biliyor musun? Bir kuruş oynuyor da dolarda, euroda. Kuruşla beraber hatta kuruş da öyle bir şeyini. Bir nokta, noktanın sağ tarafındaki şeylerin bile değişmesiyle doları çok olanlar için tabii konuşuyorum. Evet seni gibi bin dolar, iki bin dolar belki ömreye gidelim diye para biriktir. <gülüyor> Kuruştan bir şey çok bir şey oynayamaz. Ama adamın milyar doları olunca yandaki noktalar bile baya bir yüz binler, iki yüz binler, üç yüz binler dakikalarda oynuyor gün, akşam. Adam çünkü milyarlarca dolar var. E şimdi biz de fazla fazla zikredebiliriz. Fazla zikredenler de bu katlamalar ne yapıyor? E fazla zikreden, fazla paramız olma imkanımız yok. Ama fazla e, zikir yapma imkanımız var. Allah bütün fakirlere, efendim zikretmesi vakti vermiş. Bol bol. Katır trilyoneri geçebilir. Dünyanın en zengin adam ahirette mühdis çıkacak. Bugün defterinde bir subhanallah zikri yok. Bir şahedet okumamış bugün. Ama sana Mevla bu hazineyi vermiş. E ne duruyorsun? E o zaman Şabanşehir'de 707 şimdi oldu 1000. Bu 1000 ne demek biliyor musun? Sen bir Subhanallah diyorsan bunu bin kat. Ama sen şimdi 100 kere Subhanallahi ve bihamdi diyorsan 1000 söylemiş oluyorsun. 1000 söylüyorsan gitti 10.000. Yani anlatabiliyor muyum? Katlamalar böyle gittiği zaman Yarın ahirete bugün itibariyle senden daha zengin, eftal amel işlemiş kimse kalmaz. Çok kazandırıyor, çok. Bunu Abdülkadir Geylani Hazretleri El Hunye isimli eserinde zikrediyor bu rivati. Ben bunları kaynaksız konuşamam ki. Hiçbir şey kaynaksız konuşmam. Adetimde de yok, usulümde de yok. Mutlaka kitapta göreceğim. Bana iftira edenlere Allah iftar saatinde lanet eylesin. Amin. Bana çok iftira ediyor. Hadis uyduruyor mu uyduruyor diyene. Hadis uyduruldu mu haşağı bu Hepsini kaynağına söylüyorum. sayfasına söylüyorum. Evet yine bu bakta e, İmam Zühri rahim eullah buyuruyor. buyurur ki لَتَسْمِيحَةٌ وَاحِدَتٌ فِي رَمَضَانٍ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ تَسْمِيحَةٍ fi غَيْرِهِ Bunu da İmam Süyuti muhaddislerin sonu katimesi sayılıyor. İmam Süyuti Hazretleri Eddürrul Mensurus'unu tefsirinde almıştır. İmam Zühri tabiindendir. Tabiinin en hayırlılarındandır. Radıyallahu Teala. İmam-ı Zühri Hazretlerinin e, beyanları çok önemlidir. E, bütün ulema, evliya ona itibar eder. Çünkü çok yüksek tabaka, sahabeyi gören tabaka oldukları için. Bir de etlikadır, güvenilir. Bütün kitaplarda o bir şey dedi mi tamam. Yani Bukhari de alıyor, bütün hepsi ondan alıyor. i̇mam Züri Zühri, kafadan bir şey konuşacak bir insan değil. Buyuruyor ki Ramazan-ı Şerif'teki bir Subhanallah. Ramazanın dışındaki bin kere Subhanallah zikrinden daha hayırlıdır. Şimdi bak bin kattır da demiyor yani bin binle de sınırlamıyor. Yani buyruğu nasıl Kadir Gecesi bin ayya denk değil. Heyletürk Kadir. Hayırum bin Bu da ne diyor? Hayırum bin Ramazan dışındaki bin Subhanallah diyor adam şurada. Şimdi Ramazanda bir kere Subhanallah diye zikrettim Allah mı? Onu, Ramazan dışında bin kere okusaydım aynı ben aynı adam. Aynı adam bin kere okusaydım bunu kazanamıyordum. E bu katlamalar yani kaçırılacak bir şey mi? İnsan aklını kaçırsın da bu zikirleri, cevapları kaçırmasın. Ya hele bile yani bir insan gitmişsin sen şimdi bugün doları bozdurmuşsun ya yani euroyu veya altını diyelim. Dolar, euroyu demesek dahi altın diyelim. Altını bozdurmuşsun. Kaç liradan? 145 liradan. 145'ten bozdur musun altını? Yarın bir kriz bir, bime, bir şey oldu. Sen bir kilo iki kilo altını bozdur musun? Yarın ne olmuş biliyor musun? Bin lira olmuş. Gram bin lira olmuş. Ne kadar zarar var? 850 lira. Gramında. Artık kafayı duvara mı vurur? Kayaya mı vurur? Kafaya mı sıkar? Boğazdan mı atlar? Niye? Ya bir gün daha duramadım ben. Ne manyak olurum? Kendine söver, sayar. Dili misin, nesin? Ya nereden bilecektin? Ya bu kadar üzülme kardeşim. Sen nereden bilesin? Yarın enflasyon oldu, devalasyon oldu. Memleket, efendim, dünyada kriz oldu. Borsalar çöksün. Ya sen ne bilesin? Hacı abi kendini bu kadar hakaret etme. Kendini bu kadar ayıplama sen. Hakikaten bilinmeyecek bir şey. Ama oluyor bazı gibi. Üç kat, dört kat fırladığı günler olmuş. Krizler olmuş memlekette. E şimdi, yani sana, bu şimdi 1000 liradan bozsan ne olacaktı? Bitmeyecek miydi? Bitecekti. 2000 liradan kazansan ne olacaktı? Bitecekti. Gömüleri bulsan ne olacaktı? Ölüp bitecektin. Veya yiyip bitirecektin, tüketecektin. Ama ahiretin karı biter mi? Sevaplar biter mi? Ma'indekum yanfadu ve bak. Kendi katınızdakiler, elinizdeki, cebinizdeki, kasanızdaki, masanızdaki tükenecek en büyük zengin dünyadaki senin 100 milyar dolar, tükenecek. Ölmedi mi Yahudi yüz küçür yaşında? Ölmedi mi dünyanın en büyük zengini geçerdi. Bitmedi. Vaba'u indallah baq Allah katındakiler bâkî kalacak. Allah katına işte subhanallah bâkîdir. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bu zikirler için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hunnel bâkiyatus salihat. Sizi ebedi kalacak, kar kalacak, yalnız kar kalacak ahirette, kabirde, mahşerde her yerde yarayacak salih amellerdeki en üstün baki kalacak olanlar bu zikirdir. Dört zikir. Ehabul kelamillallah Allah'ın sevdiği kelamların içinde en sevdiği dörttür. Tesbih, tahmid, tevhid, tekbir. Tamam. Yani subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah. Ve ekber tesbih namazı bundan kılınıyor. Bundan daha sevdiği bir şey yok. Ve la havle ve la kuvvete illa billah dersen veyahut el Ali lazim de eklersen eklemenin sonu yok, faziletin sonu yok, sevabın sonu yok. Ve sınırı yok. Allah'ın hazineleri bitmez. Sen yorulmazsan Allah sana sevap vermekten yorulmaz. E bin desem iki de, beş de, on binde, yemiyormuş mu yorum diyorum Rabbim. Fevallah ila emellullah hatta temel. Allah'a ant olsun ki siz bıkmadıkça zikretmekten, Allah usanmaz, üşenmez, haşa, sevap vermekten. Yine yorulan siz olursunuz. Beşersiniz çünkü. Dayanamazsınız. Bir insan ne kadar zikretse de bir yere kadar. Ancak evli olacaksın, manevi makamın olacak, yemeden, içmeden de duracaksın. Ruhları alemine karışacaksın falan. Böyle veliler var ama bunlar. Kaç tane? Onun dışında hepimiz işte. Abdestim kaçtı, yemek lazım, aç kaldım, susuz kaldım, su getir, çay getir. E ne yapacağız? Beşeriz. Onun için... ...salih ameller kar kalacak yanımıza. Bu zikirler baki kalacak bize. Hele ki Ramoban-ı Şerif'te. Ne kadar zikretmek lazım? Hiç durmadan zikretmek lazım. Bin kat katlanıyor ya. O bin kat kalacak işte. Kendi de kalacak. Katı da kalacak. Katlaması da kalacak. Ama buradaki katlamayı kaçırdın. Kardan zarar ettin. Mühim değil. Zaten bitecekti. Hiç üzülmede lüzum yok. Ama sen Şaban-ı Şerif'te ne zikirler kaçırdın. Hiç üzülüyor musun şimdi? Recep Şerifte 70 katları kaçırdın, geçmiş olsun. Şaban Şerifte 700 katları kaçırdın. Dünyada öyle birkaç daire kaçırsaydın, kalp krizi geçirdin mi? Arabası çalınıyor adam, kalp krizi geçiriyor. 30 bin liralık araba yani, kriz geçiriyor. Ne yapsın? Adam için 30 bin lira büyük para. 27 senedir biriktirmiş, dalmış yani. Ama kardeşim, sen bin kat sevabı kaçırıyorsun Ramazan Şerifte, kalbim bile çarpmıyor. Kaçarsa kaçsın. Teravih. Geçerse geçsin. Fark etmez. Yarın kılır. Ebir gün kılır. Ya Ramazan Şerif zaten sayılı gün bitti işte. Bir anda bitecek yani. 10 gün diyorsun 10 gün hemen bitiyor. 3-10 yapıyoruz ya bölüm olarak. İşte Ramazan Risalesi'nde de bölümledim ben onu. Onun için bu katlamalardan istifade değiliz. Ama sıra iki taraflı kesiyor. Yani bunun bir de günah tarafındaki sıkıntılar var. Günahın katlanması da Adamın ocağını batırır işte şimdi. Ramazan-ı Şerif'te günah işleyenler de esas buna dikkat etmeler lazım. Kar tarafında kar çoksa ters tarafında da zarar çok. Ters tarafı var bir de bu işin. Onun için kendimizi hesaba çekelim. Ramazan-ı Şerif'te muhasebesini yapmayan 11 ay darmadağın olur. İda selimeti Cuma ya. Selim Cuma günü huzurlu ibadetli geçti haftanın bütün günleri huzura malik olur. İda selimeti Ramazan selimeti seneti kulla Ramazan ayı günahsız ibadetle huzur üzere geçti, bütün sene selamette olur. Ramazan-ı Şerif 11 ay mühekkidir, ayarıdır. Ramazan-ı Şerif'te zikre demeyen, ibadet edemeyen, katim yapamayan falan falan beklemesin daha 11 ayda ilk bir hayır göremez. Ama Ramazan-ı Şerif'te düzeltti kendini, inşallah 11 ayda düzelmesine, istikametine vesile olur. Şimdi bir kaç dakika ara verilecek, ondan sonra devam edilecek. O sallallahu seyni, alehi, aleyhi ve sellem Muhammedin aleyhi ve Başlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Tuana Çarşı'dan Ramazanı Şerif Ayın Özel Kaçırılmayacak Bir Kampanya. Cübbeli Ahmet hocamızın 25 risaleden oluşan Resail-i Ahmediye külliyatından eşsiz bir okuma setini istifadenize sunuyoruz. Birinci eserimiz Salavat-ı Kübra Risalesi. İkinci eserimiz Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar risalesi. Üçüncü eserimiz Her derdi iyileştiren bir dua risalesi. Dördüncü eserimiz Abdest Risalesi. Beşinci eserimiz Salavat-ı Muzafat Risalesi. Altıncı eserimiz, Namaz İlmihali Risalesi. Yedinci eserimiz, Hac ve Umre Duaları Risalesi. Sekizinci eserimiz, Cemaatle Namaz Risalesi. Dokuzuncu eserimiz, Beşairül Hayrat Risalesi. Onuncu eserimiz, Tadili Erkan Risalesi. 11 eserimiz, Sefer Duaları Risalesi. 12 eserimiz, El İhtiyatat Risalesi. Onüçüncü eserimiz, Ahlakı Nebi Risalesi. Ondördüncü eserimiz, Düğümleri çözecek kıymetli Salavat risalesi 15. eserimiz Şecere-i Nebeviye risalesi 16. eserimiz Her bir uzuv için şifa ayetleri risalesi 17. eserimiz Mevâiz-i Kutsiye risalesi 18. eserimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinin alametleri risalesi 19. eserimiz Üç vasiyetim risalesi 20. eserimiz Salat-ı Tefriciye ve Salat-ı Münciye Risalesi, 21. eserimiz. Erba'ini İdrisiye Risalesi, 22. eserimiz. Dualarım Risalesi, 23. eserimiz. Fıkhi Suallere Cevaplar Risalesi, 24. eserimiz. İman -ı İslam İnme Hali Risalesi, 25. ve son eserimiz. Cübbeli Ahmet Hocamızın en son kaleme aldığı İbni Ebi Cemre Risalesi. 25 Risale'den oluşan fırsat golümüze kargo dahil 129 liraya sahip olabilirsiniz. Sipariş veren her okurumuza geçmiş sayılardan oluşan 6 adet Lalegül dergimizi hediye ediyoruz. 0212 912 10 58 0212 912 10 58 Her şey bu Kardeşlerim özellikle sizden Allah rızası için tabi ediyorum. Ekonominin çok bozuk olduğu... İşlerin ters gittiği, rast gitmediği hakkında çok tabii duyular alıyorum ben. Çok ticarette uğraşan biri bir şey değil. Ancak tabii Lale Gül kuruluşları e, bana haber ediyorlar. Diyorlar, biz biliyorsunuz televizyonda reklamlarımızda seçicilik yapıyoruz. Kadın sesi almıyoruz. Görüntüsü hiç al koymuyoruz. Bundan dolayı reklamlar üçte bire düşüyor. Çünkü reklamların çoğunda kadın sesi, kadın görüntüsü var. E, bu da müessesenin. E tabi zayıflaması biliyorsunuz retük payı şu kadar bilmem ne kayıp payı bu kadar çok büyük paralar ödeniyor 40-50 kişi orada çalışıyor efendim dergide çalışıyor vesaire en az 50 belki de fazlası var bu kadar insan maaş alıyor vesaire e, bundan dolayı efendim dergiye sahip çıkın, abone olmaya oldurmaya gayret edin, hakkın sesidir ehli sünnetin sesidir bu ses kesilmesin, kısılmasın Lale Gül, işte TV FM, radyo bunlar Hakkı duyuruyor, hayrı duyuruyor, insanlara elfet itikadını duyurmaya vesile oluyor. Bunlara destek olalım, nasıl destek olacaksa reklam vererek kampanyalar yapılıyor. Mesela kitap kampanyalar, 10 kitap, 15 kitap bir harman ediliyor. Yani bazen ne diyeyim size 4 kitap fiyatına 15-20 kitap verildiğini görüyorum reklamda. Bakıyorum 15 kitap ve hediyeler var yanında. Yani 3 kitap normalde piyasadaki bir roman, romandan iki tane roman fiyatına veriliyor. Burada bu kadar ayet hadis ilmin pahası biçilmez. Onu parayla konuşmuyorum da. E, Ama ve lakin bunun kağıt değerine vursan yani Şamu'a kağıt, en iyi kağıt, en iyi cilt, en iyi matbalelerde kaliteli basılıyor. Ondan sonra 600 sayfa, 500 sayfa say şeyler. Bazıları daha da renkli, 4 renk falan olanlar. E şimdi bunları hesap ettiğin zaman yani demek istiyorum masrafı bile zor kurtarır yani. Masrafı kurtarmayacak kadar kampanyalar var. Ama hal böyleyken sürüm olsun. Akış olsun, sizlere hizmet olsun, evleriniz, ocaklarınız, kütüphanenize kitap girsin, belki bir şey okursunuz, amel edersiniz. O noktadan zaten pahalılık hiç yapılmıyor ama bir yandan da çark dönsün, hizmet yürüsün. 5 Risale'den oluşan fırsat golümüze kargo dahil 129 liraya sahip olabilirsiniz. Sipariş veren her okurumuza geçmiş sayılardan oluşan 6 adet Lalegül dergimizi hediye ediyoruz. 0212 912 10 58 0212 912 10 58 Her şey bu sepette nokta Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salallahu teala ala şeyna Muhammed ve ala, ala ali ve sahbihi sellem. <gülüyor> Evvelki bölümde beyan ettiğimiz üzere bu mübarek Ramazan-ı Şerifte hayırlar katlanır, cevaplar kat kat yazılır, günahlar katlanır. Bundan dolayı çok kıymetli bir mevsimdeyiz ama bu mevsimi iyi değerlendirmek, gafletle geçirmemek, haramlardan, günahlardan son derece sakınmak icap eder. Ve zikirlerle ihya etmek gerekir. Dedik ki, geçen bölümde de beyan ettiğimiz üzere, cevaplar faziletler katlanır. Bu usta, İbrahim Neha'i radıyallahu tevh'a şöyle demiştir. İmam Suyut'i büyük muhattis Eddurul Menfiris'in tefsirinde bu rivayeti zikreder. İbrahim Neha'i ee, İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın hocalarındandır. Yani rivayetler aldığı, ders aldığı hocalarındandır. Çünkü İmam-ı Azam'ın bile hocası. Hocası var. herkesin hocası var. Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'in hocası da var. Cebrail, Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam'ın üstadı efendim. Allah Teala'dır. Bazı rivayetlerde senetlerde araya Mikail Aleyhisselam giriyor. Mikail Aleyhisselam Mikail Aleyhisselam Mevla'dan alıyor. Böylece bizim dinimiz ahye dayanıyor. Ayet ve hadislere dayanıyor. Senet ve isnada dayanıyor. Bir insan ben şundan aldım, şu kitaptan aldım şu alimden öğrendim diye kaynağını söylemesi lazım. Kaynağını e, söylemeyen ilimlere itibar edilmez. Ben hiçbir şey kaynaksız yazmam. Yazmam ama çok özen gösterim. Çok gayret gösterim. Çok evvelden beri böyleyimdir yani. Çünkü Ali babamız 4 mezhep mücslü Sallallahu aleyhi ve sellem bütün fıkıhlarının, tefsirlerinin, mushaf-ı şerifinin hepsini kenarlarına notlar almıştır. Ve aldığı notların hepsinin altına kaynak gelmiştir alimlerden, şeyhlerden, Evliya Allah'tan kaynaklar yazmıştır. Bu hiç kaynaksız olmaz. Onun için İmam Suyut'u Eddürülmensur isim tefsirinde bu şeyi zikrediyor. 2'ye 228. 2. cildin 228. sayfası burada İbrahim Neha'ya Hazretleri'nin şöyle buyurduğunu naklediyor. İbrahim Neha'yı bu sözü kendiliğinden söyleyecek biri değil. Çünkü mutlaka nesi var? Geride dayandıkları var. Zaten kendisi ee, yani İmam-ı Azam Efendimiz bile tabiinden sayılıyor. Altı yedi sahabe gördüğüne göre hocasının da tabiinden olduğunu düşünüyorum ama e yine bir baksın İbrahim'in ben tabiinden diye düşünüyorum. Tabiin demek çok yüksek bir tabakadır. Hayrul kurun karniyetim mellezine elûneum En hayırlı asır benim asrımdır. Sonra onları takip edenler. Yani sahabe, sahabe değil ama sahabeyi görüyor. Görünce tabiin oluyor onlar ikinci gayriyet e, mertebesini atfediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Bukhara hadis-i şerifinde. Onun için dünyanın sonunda gelip de buradan martıval okumakla efendim, duçendim, profesörüm, yardımcı bilmem neyim diyerekten sen din adına bir şey konuşma yetkin yok. Çünkü sen dünyanın sonundasın. Bu dinin e, en yakın dönem insanlarına bu yetki veriliyor. En hayırlı asır e, benim asrımdır. Sonra onları vel yedenler, takip edenler, tabi'in. işte İbrahim Neha'yı Hazretleri tabi'in Hocaefendi bakıyor oradan hemen söylüyor. Bu internetlerin şeyinde bu faydası oldu tabii hızlı hareket bakımından. Efendim tabi'in tabakasındandır. E tabi'in ne demektir? Mutlaka e, sahabeyi gördüğüne göre rivayetler sahabeden alınıyor. E sahabe kendi kafasına bir şey diyebilir mi? Denemez. Femiş lâzâ lâ kuâl illâ diyor. Bütün e, alimler, muaddisler böyle bir istilah geliştirmişler. O da nedir? Böyle bir söz. Şey, yani şöyle. Rekatın sayısı. Efendim, tesbihin sevabı. Bunlar tevkifi şeylerdir. Tevkifi şu demek, duymaya bağlı demek. Yani bir insan kendi kafasından ben istihat ettim diyemez. İstihat nerede olur? Haberler yani şu şöyledir de istihat olmaz ki. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduysa ki İsa'nın göktedir, e, efendim, hayattadır ve kıyametlerden inecektir. Bu hadisse e, sahabe bunu duyduysa, sahabeden tabiğini duyduysa artık bu konuda bana göre diye bir laf mümkünatı yok. Çünkü haber veriyor. Deccal bir adadadır. Ve Deccal hayattadır. Kıyamete yakın vakti gelince zincirleri çözülecek. E şimdi bu Say Hadis, Müslüm Hadisinde geçiyor. Şimdi bir kaynak Bukhari, Müslüm gibi. Yani zaten bu kaynaklar da sonradan. Şunu demek istiyorum. Resulullah Aleyhisselam'dan duyanlar açısından zaten Bukhari Müslüm diye bir kaynak söz konusu değil. 200 sene sonraki mesele. Ama arada mutlaka senet var. Arada mutlaka isnat var. Çünkü Bukhari de bana göre diye kitap yazmamış. Müslim de bana, ne yazmış? Ben şundan işittim. O şundan işit. O şundan işit. Arada bir inkıta olsa, kopukluk olsa yani o şunu görmemiş. Ravilerden şu şundan işitmemiş. İşitenden işitmiş. Hemen onu oluyor? Sıhhat derecesinden onu ayırıyorlar, alıyorlar. Diyorlar ki burada inkıta var, silsilede bir kopukluk var. Aa, onun için bu sahih hadisler dediğin zaman ağır şartları var. Rivaatler var. Ama buradaki niyet noktası neresi? Bu gibi işler. Yani mesela şimdi anlatılan bu rivaat. Bu rivaati İbrahim Nekai iştahatı. İbrahim Nekai müçtehitti. Müştehitti. Mezhep sahibi bize kadar mezheplere ulaşmamış yoksa yüzlerce müçtehit vardı. Ee, tamam. Ama bu dört mezhepte bunların hepsinin görüşleri derlendi, toparlandı, dört kaldı. Şimdi bu içtihada tabi olan bir konu değil. İçtihat nedir? Bir ayetten, bir hadisten o şekilde hükümde çıkabiliyor veyahut da farklı bir hadisten de bu şekilde hüküm çıkarılabiliyor. Bunların arasında hangisi önce, hangisi sonra, hangisi nasih, hangisi mensuh? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangisinin en son tatbikatıdır? nesh devrede olduğuna göre çünkü vahiy devam ederken nesh devreye girebilir. Bunlar hususunda incelemelerle iştihat doğuruyor. Ama sen şimdi şu namazın şu kadar sevabı var. Cennette şu kadar müjde var. Sübhanallah ve hamd'i yüz kere okuyen denizin köpüklerinden fazla günahlar olsa affedilir. Sen burada kalkıp da efendim ee, yok denizin köpükleri değil de bilmem Van Gölü'nün köpükleri diyemezsin. Yani denizlerin köpükleri ise bu dünyadaki bütün denizleri için alıyoruz. Dünya dörtte üçüsüdür yani. Hepsini içeri alıyor. Misal burada ne yok? Ya tercih yok ki burada. Haber veriliyor. Bu budur. Ya tamam. Şimdi burada da İbrahim ne bir şey buyuruyor. Bu ne demek? Hades dedi? Niçin Hades dedi? Çünkü tabiindendir. Böyle bir konuyu belasız duyumsuz söyleyemez. Ya yani Sahabeyi gören biri olduğundan dolayı da yani bu çok daha rahatlıyor ve izahı kolaylaşıyor. Çünkü sahabeyi görünen sahabeden alıyor yani bunlara hükmül merfu deniyor bunların merfu hükmü var merfu ne demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istat edilmiş hükmü var aynı mesele dün yine tabinin ulularından İmam Zuhri'den de e, böyle bir rivayet yapıldı Efendim, e, hal böyle olunca demek ki bunlar birkaç tarikten gelince kuvvetleniyor yani Ramazan Şerif'ten bahsediyor buyuruyor ki Ramazan Şerif'teki bir oruç diğer aylardaki bin oruçtan eftaldir. der e bu nasıl diyecek yani şeriat sahibi bunu bildirdi. Şimdi Ramazan'daki bir oruç, ya zaten Ramazan'daki bir orucun şevvaldeki bir oruçla kıyas edilmesi zaten kabil değildir. Ama şunu anlatmak istiyor. Sen şimdi Ramazan dışında ya farz ile nafile farkı ayrı bir şey. Nafileyi tutmasan azabı yok, cezası yok, kazası yok. Efendim farzı tutmasan, kasıtlı yersen. Efendim yok imtihanım var, yok maçım var, yok hacım var diye sen oruca niyet etmeyeyim de 61 kefaret de yüklenmeyeyim. Güne gün tutarım sonra. Böyle bir şey yok. Men avtara Ramazan min gair ve la sefer. sallallahu aleyhi ve sellem bu çok önemli. Bir insanın hastalık ağır ruhsatı yok. Yani ağır hastalık e bunu müslüman bir doktorun raporu tercihle edebilir. Sen tutamazsın, tutarsan şöyle olur, böyle olur. E, telafisi mümkün olmayan zararlar, hastalıklar zuhur eder. E bu doktor Müslüman doktor. Burada şimdi bana geliyor hocayım diye fetva soruyor. Ya tamam da senin fetvan şeye bağlı diyorum. Yani bir doktorun bir şeyine bağlı. Çünkü fıkıda da şeyde de bir Tabibi Hazik'in yani meharetli bir doktorun e, raporuna havale ediliyor. Çünkü biz şimdi şunu diyemeyiz. Ne diyemeyiz? Şeker hastaları oruç tutmayabilir. Bunu diyemeyiz. Neden? Kaide genel olur. Genel kaide de mide hastaları oruç tutmayabilir. Hamileler oruç tutmayabilir. E şimdi biz bunu genelleyemeyiz. Çünkü fıkıta böyle bir genelleme yok. Tutabilen, mümkün olan herkes tutacak. E bu nedir? E şeker hastasının tip 1'i var, tip 2'si var, insülinlisi var, haplısı var, hap alan şu alan efendim, e, tutabiliyor. E İnsülin vuran devamlı şeker çok düştüğü için komaya giriyor, beyin çöküyor. Ha şimdi bunların her şeker hastası bir değil zaten. Memleketteki ekseri şeker hastaları e, efendim, tip 2'dir. İnsülün vurmuyor. Dolayısıyla ben bu, bunu şimdi nasıl şeker hastaları oruç tutmayabilir ben bunu demem ki. Öyle hamile var ki sağlık saati çok yerindedir, kanı canı çok gerindedir. bunun tahlili yapılıyor. Çıkıyor efendim şeyleri, değil mi raporları, kanı, kanıdır, demiridir, kömürüdür. Ondan sonra ne diyorsun, sen sa sağlamsın, sen tut diyor, sen diyor, bir çocuğun, kanındaki çocuğun yediğinden ne olur diyor. Sen maşallah diyor, iyi yemişsin zamanında diyor. E bu çocuk senden ne yiyecek diyor yani. Bu oruca münafi değildir de. Yani Müslüman doktor böyle konuşana derler. Anladın mı? Yoksa otomatiğe bağlamış. Ayağım ağrıyor diyene tutma. Başım ağrıyor diyene tutma. Çünkü adam tutan oruç düşmanı. Mason, Leons yani. Bu bakımdan bu çok önemli. E şimdi biraz bu Mason, Leons doktor sayısı biraz azaldı şimdi. Onun için şimdi de... Yani şimdi abi çıkar, Işık çıkabilir. Ona <gülüyor> dikkat edin yani. İlla bir karşınıza bir bir bela çıkabilir yani. yani taş çıkabilir, ay çıkabilir meselesi. Çıkabilir. Çünkü e, şimdi de bakarsın ölüyorsun hastalıktan, geber der, tutacaksın der. Bu da tam Işık mantığı abi kafasıdır. Anladım. Yani bir adama sen ne olursan ol. Efendim Öl, şehit olursun. Ha, be, İslam'da böyle bir öl, şehit olursun diye bir şey yok. Oruç tutmama ruhsatı verilmiş. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Efendim, min gayri ruhsatı, ruhsatı yoksa diyor. Ruhsattan kastı nedir? Hastalık ruhsatı. Ruhsat neye veriliyor? Hastalığa veriliyor. E nereden çıkıyor bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahye dayanıyor. Ayet-i buyuruyor? Femen kânem minkum meryidhanı ala seferin yolculuktaysa veya ise bu hastadan da maksat, efendim, e, yok eklemlerim ağrıyor, yok şuram ağrıyor. Bunlar mühim ki iftarda alırsın, ağrı kesicini, sahurda alırsın. Yani bunlar oruca mani şeyler değil her hastalık. Yok, başın ağrıyor. Ne yapacaksın başın ağrıyor? Senin yerken de başın ağrıyor ya migrensel. Yani şimdi herkese oruç tutma mı diyeceğiz? Seferde olan فَاِدَّتُمْ لَيَا var Başka günlerden, sayılı günler kaza eder. Yani yolculuktan dönünce tabi Ramazan devam ediyorsa Ramazan'a devam eder bayramdan sonra ama bir de Ramazan'a asla ulaştırmamak lazım kadınların haiz halleri efendim oruç tutamazlar bu savaşlama oğlu gibilerinin oruç tutarlar efendim dediklerine bakmayın bunların hiç dört kitapta yeri yok bunların fıkıhta hiç mahalli yok İrap'tan mahalli yok Bunlar, kendi kafalarından din icat etmişler ne farkı var namazda orucuna? Hadis-i şerifte buyuruyor ki, efendim, tedavü salate ve sıyame yamek raya'' Hayız günlerinde namazı da terk eder, orucu da terk eder. Ama namazı kaza etmez. Çünkü namaz, ee, yani hayız ayda her ay tekrarlanıyor. 10 güne kadar da uzayabiliyor. Namaz da günde 5 kere, bunda zorluk zahmet olduğundan allah Teala kadın kullarına bağışlamış. Çok büyük bir bağışlama yapmış yani. Sonradan nasıl kaza edecek? 10 gün olsa 10 günden 5 kere olsa 50 vakit namaz hemen bir daha hayızı gelir yani bu millet daha geçen Ramazan'dan borcu olan oruç borcu olan bu kadar kış geçiyor saat 5'e çeyrek kala iftar oluyor serin serin yeme imkanları oluyor ve oruç tutma imkanları oluyor onu bile tutmuyor hayızdan efendim, 7 gün 8 gün hanım kardeşimizin borcu kalmış yani tutmamış Ramazan'da yani hayız halindeki namazlar affediliyor oruçlar affedilmiyor niye affedilsin çünkü oruç zaten e, senede bir ay. Sana da bu bir ayda denk gelecek taş çatlasa on gün. Zaten on günden sonra özür oluyor, tutmana mani olmuyor. E On günün ki ekseriyet yedi gün, sekiz gün oluyor. Bu kadar bir günü sen geri kalan efendim, e, 355 gün, İslam'a göre gökteki ay hesabıyla konuşuyoruz, 355 gün var senede. Bu 355'in bu şu da var biraz saat bakımından ama güne tekamül etmiyor o. 356 etmiyor yani ya belki 10 saat kadar bir şey oluyor öbür tarafa sarkı. Şimdi sen 355 günde e çık şeyi efendim 30'u diyelim ki ayda da tam çekti 29 değil 30. Ya 30 ya 29 oluyor İslam'a göre. Efendim 28 olmaz 31 olmaz. İslam'a göre çünkü gökteki ay hesabını konuşuyorum. Hal böyle olunca düş oradan 325 mi ediyor? 25. 325 günün var Ramazan'dan sonra. Hadi bunda da bayram günlerini falan. 3-4 günde bayramı çık. Diyelim 320. Hani oruç tutmanın haram olduğunu, mekru olduğunu göre düşünelim. Kaldı sana 320 gün. Ve Allah'ın insafsız kulu. E 320 günde 7 günü kaza edemedim mi? 8 günü kaza edemedim mi? Onun için ulema evliya ne buyuruyor? Bir insan geçen Ramazan'dan borcu kalıp, e illa bu kadın için değil. Mesela adam yolculuktaydı. Yolculuktaydı. E, oradan 5 gün Ramazan'da e, ruhsat kullandığı yedi. Ha bu yolculukta tabii tabi ki buradan efendim kalkıp da e, İstanbul'dan e, İzmit'e e, pe, Gebze'ye, Pendik'e veya da işte çekmece'den kalkmış Pendik'e gidiyor. Bugün yolculuğum var diyerek oruç yenmez. Bazıları bu kafaya da gitmiş. Şimdi iki tane ka kafa var mantıksız. Biri ifrat, biri tevhid. Biri ileri uç, biri geri uç. Bazıları da diyor ki Uçakla gittikten sonra diyor, 3 saatlik yola da gitsen, seferi değilsen. Ya yani biraz Elmallah Hamdi Efendi de o, o usta fetvayı yanlış verdiği için, Haladir efendim babamız onunla biraz uğraştı yani, onu düzeltene kadar. Fakat kitabında maalesef o yanlış fetvası çıktı. Şimdi orada da diyor ki, sen 3 saat gittin diyor, 4 saat diyor, ne olacak? 3 saatte diyor, normal diyor, karadan gitseydin 3 saatlik yola diyor, efendim yürüyerek bilmem, seferi mi olacaktın diyor, işte 3 gün, 3 gecelik mesafi bilmem. Ama sen... 3 saatle, 2 saat uçakla gittiğim bir yola e sen 3 günlük yani yolculukta e onun da işte uykusunu, istirahatını, şusunu, busunu düşüyor. 18 saate tekabül ediyor 3 günde. 3 günde 18 saat insan sıralı yürür hesabı yapılmış fıkıhta. Bu 3 günde 18 saate göre hesap yapıyor. Sen 18 saat buradan yürüsen çekmeceye gidemezsin. Yani dolayısıyla bir defa şehirden çıktıktan sonra olması lazım burası şehir içi. Birbirine eklemiş. Tamam köprü ayırdı diye fıkıhçılar itibar etti şimdi. Tamam köprü ayırdı ama iki kıta arasında ama evler bitişik. Sen şimdi köprüden o tarafa geçersen Avrupa yakasına ta işte hemen Levent'e düşüyorsun Mecliğe tarafına. Sen oradan gidiyorsun E5'ten M5'ten gidersen çekmeceye kadar sağda solda boşluk yok. Bütün şeyler, yerleşimler eklenmiş yani. Onun için sen bir defa şehrinin ha bu taraftana da gidersen alt yolu üst yol fark ediyor. Yani Anadolu yakası itibariyle alt yoldan gidersen yine sağ sol bütün eklenmiş. Yani birinci köprüden. İkinci köprünün sağında solunda bazı noktalarda orman alanlarından dolayı bir kesintiler oluyor. Oralardan itibar edilebilir. Yani bu yakadan çıkan insanın sağında solunda boşluk olursa, bir ok atılıp ulaşılamayacak kadar yerde meşgul mahal yoksa, ha mezarlık bilmem ne sayılmaz. Yani sanayi gibi boş olan ve deme mezarlıklar onlar meşgul mahall sayılmaz. Ama oturulan evler var. Hele ki alt yoldan o İzmir'e kadar eklendi. Dev üst yolda bazı noktalarda kör noktalar olabilir. Artık yerine göre nereden çıktığına bağlı tabii bir de yola. Ben şimdi buradan çıkıyorum. Zaten sağım solum orman. Hemen ben seferi mesafem başlıyor. Çünkü ben buradan ta... Birkaç kilometre orman yolu denen yol var 5-6 kilometre. Buradan bir inene kadar zaten sağın solun orman. Ne o atsan eve çarpar. Ne efendim mezan okusan attaki bina duyar. Yani o böyle demedik avazla. yani Fıkıhtaki şeyleri konuşuyorum. E, bu, bu ustaki tabirlerle konuşmak gerekiyor tabii ki. Kafama göre konuşamam. Şimdi seferi meselesinde ileri gidenle geri kalan... E, bu işte aşırılar iki uçta uçta. Bir tanesi diyor ki, sen diyor uçakla gittin. Nereye? Mekke'ye. Seferi değilsin diyor. Ya nasıl Mekke'de seferi değilsin? Mekke'ye buradan adam, 18 saat yürümeyle, İstanbul'u çıktıktan sonra 18 saat yürümeyle gidebilir mi? Ne 18'i ne? ne 108'i ya. E şimdi o zaman seferi çoktan olur. Ama senin gittiğin vasıta önemli. Neymiş efendim? E, uçakla gittiğin için 18 saati doldurmamış. Ya böyle bir saçma olur mu? Fıkıhta sana diyor ki, istersen diyor, ee, evliya ol diyor, uçarak git diyor. Ya diyor fıkıhlar zamanında diyor uçak yoktu. Sen niye göre konuşuyorsun? Ya fıkıhçılar her şeyi düşünmüş. İstersen diyor evliya ol, uçarak git. Evliya nasıl gidiyor Mekke'ye? Gözünü kapatıyor, Kabe'de. Tayyip me Mekan diye bir keramet sınıfı var. Bu mütevatir bir konudur yani. Tayyip Mekan'ı inkar eden gitsin anasını babasını da inkar etsin. Yani Tayyip Mekan, evliya Allah'ta keramet mekanı. Mütevatir. Aziz mahmud e, Niyazi Mahmudiler kadılığı terk etti de ciğer satmağa başladı. Üftahat Efendi'ye mürit oldu. Eskici Mehmet dededen dolayı. Eskici Mehmet dede, Eskici Mehmet dededen ne anlaşıldı? Nereden Eskici Mehmet dedeye bağlandı? Eskici Mehmet de, alim değil, bir şey değil. E çünkü ne yaptı? Adamın birileri buradan, karısından talak vakı olmasın diye boş ol demiş karısına bu sene hacca gidemezsem. Hac, Arafat'a da 2-3 gün kalmış. Arafat'a 3 gün kola Bursa'dan nasıl gidecek? 4 sene evvel. Onun için Eskici dede onu Keramette tayy mekan yapmış. Işınlama diyorsunuz hani. Sizin de ulaşamadığınız dolu çeşitleri var bu kerametlerin. Çünkü Allah dostana mahsus. Hal böyle olunca o bile orada seferi mi oluyor? Gözünü aç evladım dedi. Kapat dedi kapat aç dedi. Adam mekredi harafatı yetişti ve bütün millet orada onu gördü sonra şeriat mahkemesinde Bursa'da beklediler kaç ay adamı kadına yanaştırmadılar kadın dedi ki bu yalan söylüyor nikamız gitmedi diye benle zina yapacak bunu talaha gitmiş dedi kadın nasıl gidecek ki dedi arabada. sonra kadı olarak Aziz Mahmud Efendi, bütün dedi ki kafireyi bekleyeceğiz 3 ayda geliyor Bursa, Medine'de 3 ay kafireyi bekledi ondan sonra kafilerin tamamı burada efendim şahitlik ettire biz bunu Arafat'ta gördük o zaman böyle yalancı şahit 5-10 kuruş verip de bulamazsın. Şimdiki gibi. Ve ondan sonra dedi ulan bu nasıl iştir? Tamam dedi. Talak vakı olmadı. Bu adam gitmiştir, Gitmiş ama benim de akıl gitmiş dedi yani. Bu kadılıkla olacak iş değil. Bu adam dedi Mekke'ye nasıl gitmiş dedi yani. Gitti evliya ol. Dedi ki demek ki kadı olmak, hoca olmak iş olmuyor. Evliya olmak lazım. Allah'ın dostu nasıl olacak? Eskici Mehmet dedeye işte intisap etmek istedi. O da dedi ki ben mürsidi kamil değilim. Yani ben rahmet Allah'ın işidir ama yani o da büyük veli ama sen dedi Ühtade Efendi var git ona bak Ühtade'yi kim tanımıyor yani onun için isterse uçarak gitsin seferidir çünkü mesafe bellidir 18 saatlik yürüme yoluyla gidilen bir şey bunu sen neyle geçersen geç yani bu seferidir. Ha öte yandan e, ben çekmeceden kalktığım zaman pendeye gittiğim zaman o gün oruç tutmayabilirim niye seferiymiş efendim ne alakası var efendim sen zaten senin seferi müddetin mesafen başlaması için Sen daha köprüyü baz aldığımıza göre sen bu köprüye kadar Ekli geldiğin için bütün binalar Çıkışa başlamıyorsun kilometre sayamazsın ki Köprüye dayandın e, Köprüden başlarsın kilometre tutma Oası 82-83 kilometre tutmaz ki pendik bu köprüden Hizmet bile tutmaz ha, Sapanca Arifiye bölgeleri tutar Dolayısıyla sen 81,5-82 kilometrenin hesabını nereden başlayacaksınız yani bileceksin. Öbür türlü oradan yan mahalleye gidiyorum bugün oruç tutmuyorum. Böyle bir şey yok yani. Onun için bir insanın hastalık ruhsatı yoksa, hastalıkta da demin anlattım nasıl bir Müslüman doktor çok ince eriyecek, sık dokuyacak da ruhsat verebilir sana. Yoksa ahirette o da yandı. Yolculuk yoksa ama şimdi oraya geçtim. Adam yolculukta 5 gün oruç tutmamış, yani tamam ruhsatını kullanmış ben bir şey demiyorum. Ama gelmiş Ramazan devam ediyor Ramazan'a devam etmiş. Bu adamın 5 gün borcu kaldı. Farz. Farz borcu bu şimdi. 5 gün borcu kaldı. Bir daha sene Ramazan geldi. Yani şimdi bu sene Ramazan geldiğindeki gibi. Kadının haiz halinden kalan borcu gibi bir erkeğinde kalabilir mesela. veya da hastalandı. Ameliyat geçirdi bilmem ne. Ramazan'a denk geldi. Acile kalktı. Kriz geçirdi. Bypass oldu bilmem ne. 10 gün, 15 gün, 20 gün tutamadı. E tamam. E tamam. Ama bunu şu an, iyileşmediyse bir daha Ramazan'a kadar tutacak gibi, tamam, sorun yok, fidye verecek. Ama bu adam iyileşti, ne iyileşti, mübarek, kaç ay geçti bile Ramazan geldi, geri ki borcu ödemedir. O zaman bu senenin Ramazan'ı kabul olmaz buyuruyor. Bu çok ince bir mesele, kadınlar buna hiç hassas davranmıyor. Ben öyle kadınlar duyuyordum tabii, çok eskiden annemin yanına gelen giden çok o da falan, biz de çocuktuk falan. Aa benim 10 senelik Ramazan borcum var diyordu. Nereye 10 senelik Ramazan borcun var? Yani demin hesap ettik. Ramazan'a çıkıyoruz. Senede 320 gün kalıyor. E sen bu kadar günde bunu tutamadıysan yazıklar olsun. Onun için yolculuktaki hastalıkları ruhsatı da bir daha Ramazan'a dayandırmamak lazım. Asla. Mutlaka o arada. E tamam kısa günleri tercih edin. Dün kış var. Kısa günü tercih et. Ben bir şey demiyorum ama bir daha Ramazan'a kadar tutmazsan bu Ramazan'ı kabul olmaz. E tutmayayım mı? Tutmayayım demiyoruz. Kabul olmak başka... Yani sevap almak başka, borcun düşmesi başka. Tabi tutacaksın. Hiç, bunu da mı tutmayıp de helak olasın? Ayrı bir şey konuşuyoruz şimdi. Onun için ne buyuruyor? Bir gün bile ruhsatsız ve yolculuksuz bir insan Ramazan'ın işte imtihanım var, maçım var, bilmem neyim var. Kafam çalışacak. Satranç takımında kulübe üyeyim. Kafam çalışacak. Kafama glikoz gitmesi lazım falan. Bu numaralarla bir gün dahi tutmasa ondan sonra dese ki ya Rabbi ben ölene kadar artık oruçluyum dese o Ramazan'daki bir günü ödeyemez. Kefareti de yok. Niyet ama niyet edip bozmadığından 61'i yüklenmiyor. Yüklenmiyor ama hiç yüklenmiyor? Öbürünü bozana 61 paklıyor. Bunu kıyamete kadar tutsa paklamıyor. Ne, ne demek niyet etmemek Ramazan'da? İsteyen niyet etmesin. Onun için İslamiyet ince bir meseledir. Çok güzel anlayalım. Fıkhımızı, dinimizi bilelim. Allah Teala hayırlı iftarlar nasip eylesin. İnşallah yarın dersimize devam edelim. Ve sallallahu